Thank you. ...ve hastalıkların getirebileceği stigmalar gibi konularda araştırmalar yaptı. Medical Decision Making dergisinde yayınlanan Anchoring and Adjustment Bias in Communication of Disease Risk bu konuda yaptığı çalışmalara örnek gösterilebilir. Benzer şekilde İbrahim Şenay çoğu hastalıklara karşı duygusal tepkiler ve genetik risk algısı konularında çalıştı. Bunların hepsi biraz hızlı bir şekilde söylediğim tabirler, terimler yalnız bu literatürde olan şeyler hakkında bir fikir almanız amacıyla söylüyorum. İki yıllık post doktora çalışmalarının ardından University of Illinois Urbana Champaign psikoloji bölümünde ziyaretçi öğretim üyesi olarak 2008'de çalışmaya başladı. Burada sosyal psikolojiye giriş ve kişilik kuramları derslerini verdi. Şenay 2010 e, akademik yılından itibaren Antep'te bulunan Zirve Üniversitesi'nde yardımcı doçant olarak çalışmaktadır. Doktor Şenay'ın araştırma alanları şöyle özetlenebilir. Sosyal biliş, karar verme, sağlık psikolojisi, risk algısı ve iletişim. ...Self Regulation ve Perspective Taking. Bugünkü konuşmanızda İbrahim Şenay hepimizin gündelik hayatında... ...farkında olarak ya da olmadan kullandığımız self-talk... ...yani öz konuşmaların tarzının davranışlarımızı nasıl değiştirdiğinden bahsedecek. Yani kendi kendimize yaptığımız konuşmalar, self-talk dediğimiz şeyler... ...davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Konuşmasının başlı dil ve motivasyon kendi kendine soru sormanın rolü. Sorularınızı sunum sakla, sunumun sonuna saklayabilirsiniz... Sözü sana veriyorum. Teşekkürler. Sağ olun. E, şu bilgisayardan değil mi? Bir, uzaktan yapamıyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Vedaim Bey, Elif Hanım e, beni davet ettiler. E, çok şeref duydum. Burada aranızda olmaktan. E, yaptığım araştırmaları paylaşmaktan. E, bugün bahsetmek istediğim konu e, Dil ve motivasyon pek fazla üzerine düşünmeyen bir şey ama aslında önemli bir konu bence. Çünkü biz konuşuyoruz ama insanlar genelde birbirleriyle konuşuyorlar. Böyle kendi kendine konuşmak fazla düşünülen bir konu değil. En azından yetişkinlerde böyle fazla düşünülen bir şey değil. Çocuklar kendi kendilerine konuşuyorlar. Bu önemli bir şekilde araştırılıyor. Gelişim psikologları tarafından. işte çocukların kendi kendilerine konuşmaları onları bir takım... Sosyal kuralları öğrenmeye itiyor. Yani daha kolay öğreniyorlar sosyal kuralları kendi kendilerine konuşunca. Veyahut da bazı yaptıkları e, işlerde kendi kendilerine konuşurlarsa daha başarılı oluyorlar. Kendilerini daha iyi kontrol edebiliyorlar. Ama yetişkinlerde bu e, kendi kendine konuşma daha çok böyle... E, Spor psikolojisi ne bileyim kendi kendini motive etme bu atletlerin işte spor yaparken işte müsabaka esnasında kendilerini konuştuklarını tespit eden bir araştırma var. Araştırma grubu yani araştırmacılar var ve bu araştırmacıların baktığı şeyler dediğim gibi yani insanlar kendilerini nasıl motive ediyorlar bu müsabaka esnasında yani mesela adam tenis oynuyor. Tesis oynarken bazı şeyler konuştuğunu tespit ediyorsunuz insanların ve bazı mesela performansını artırabiliyor. Bunu yapacağım, şunu yapmayacağım, bunu yapabilirim şeklinde kendilerine konuşan atletlerin performanslarının arttığını görüyorsunuz. Bizim burada daha bakmak istediğimiz daha temel bir şeydi. Yani yani gerçekten bu konuşulan dille mi alakalı. Tamam yani insanlar kendi kendilerine konuşunca daha başarılı olabilirler ama. Bu acaba o konuşulan dille mi alakalı, dilin kendisiyle mi alakalı yoksa başka faktörler bunları kendi kendileriyle konuşmaya itiyor da bunlar onun için mi başarılı oluyorlar? Yani bu ikisi arasında bir fazla bir ciddi bir şekilde bir ayrım yapılmadığı için fazla bir şey bilemiyoruz. Burada bizim bu araştırma gruplarında yani bu araştırma serilerinde anlamaya çalıştığımız daha çok bu dilin yani dil, dil hakkında ne dil dil ne, ne gibi bir şeydir ki bu bizi daha başarılı yapabilme potansiyeli taşır. Ee, bunu anlamak amaçlı bir araştırmaydı. Şimdi e, bu araştırma yani benim o gün özel olarak bahsetmek istediğim insanlar kendi kendine soru sorunca acaba bu onların başarılarını arttırıyor mu? Ya da nasıl arttırıyor, Niye arttırıyor Bu konu genelde biz mesela bir şey yapacağım dediğimiz zaman daha başarılı olacağımızı düşünürüz değil mi? Yani bir şey yani bir şey yapacak mıyım diye sorunca bir tereddüt geliyor sanki aklımıza ve bunu biraz sevmiyoruz. Yani bir şey yapacak mıyım diye sorduğum zaman genelde başarısız olacağım anlamına gelebilir diye yorumlanabileceği için aslında genelde bizim de bu araştırmaya başlamadan önce aslında düşündüğümüz şuydu. Yani kendi kendine soru sormak kötü bir şey. Çünkü sen tereddütte ...olduğunu gösterir sana. Böyle çok da ciddi ve bazı şeylere hazırlıklı olmadığını gösterir. O yüzden biz aslında açıkçası burada çıkan sonuçları beklemiyorduk. Biz zannediyorduk ki kendi kendine soru sormayınca ben yapacağım diyen insanlar daha başarılı olabilir ama... ...bugün de konuşacağımız gibi aslında soru sormak <gülüyor> pek de kötü bir şey değil. Yani hatta çok iyi bir şey. Kendi kendine soru soran insanların performansının arttığını bulduk. Birkaç araştırma çerçevesinde. Şimdi işte dediğim gibi soru sorma niye önemli? Şimdi Çünkü biz genelde motivasyon konusunda konuşacağımız zaman hep böyle geleceği düşünürüz. Yani ne olmak isteriz? Mesela belki bir gün Nobel ödülü almak isteriz. Dünyanın en zengin adamı olmak isteriz. Yani bütün bunlar güzel hayaller. Çok başarılı bir kişi olmak isteriz. Ama aslında motivasyon teorilerinde ve motivasyon konusunda bu geleceğe odaklanmak pek fazla başarı getirmiyor. Yani siz ileride çok iyi bir insan olacağınızı düşünebilirsiniz. Ne kadar düşünürseniz düşünün. Bu sizi eğer gerçekten şimdiki zamana odaklanmazsanız pek bir yere götürmüyor. Yani sadece ileride geleceği düşünüp işte ne güzel olurdu çok zengin olsaydım süper bir jetim olurdu içinde otururdum istediğim gibi konuşurdum falan şekilde konuşmak sizi hiçbir zaman zengin etmiyor. Yani Peki o zaman nasıl motive olacak bir insan zengin olmak için ve daha iyi güzel kararlar verebilmek için, daha başarılı olmak için? Bu da aslında şimdiki zamanla alakalı. Yani şu an yaptığınız hareketlerle alakalı, şu anki bulunduğunuz durumu duruma odaklanmakla alakalı. Çünkü sürekli geleceğe odaklanırsanız ben şöyle olacağım, şu şekilde bir insan olacağım ve bunun sonucunda böyle güzel sonuçlar elde edeceğim. O zaman bu pek fazla motivasyona yardımcı olmayabiliyor daha yardımcı olan şey gelecekle şimdiki zaman arasında bir e, e, bir farklılık olduğunu fark etmekle başlıyor her şey. Yani ben gelecekte böyle olmak istiyorum ama şu an öyle değilim. Dolayısıyla adım atmam lazım ki o gelecekte umduğum ulaşmaya çalıştığım noktaya varayım. Yani bunu bunu işte sallayabilirsek o zaman insanları motive etmiş oluyoruz. Yani gelecek gelecekte olmak istediğiniz şeye odaklanmak yetmiyor. Aynı zamanda şu an içinde bulunduğunuz durumu da hesaba katıp bu ikisi arasındaki farkı sıfıra indirmek gerekiyor. Bu da işte motivasyon ve harekete geçmek e, gerektiğini gösteriyor bize. E, biz de dedik ki yani o zaman insanları nasıl şimdiki durumlarından e, şey yapabiliriz? E, i̇nsanları nasıl şimdiki durumlarının farkına var e, vardırabiliriz? Evet çok kullanılan bir metot ama aslında eskiden çok kullanılan bir metottu. Fazla şu an günümüz psikolojisinde kullanılmıyor ve hatta kullanılması bilimsel olmadığını iddia eden insanlar var. İçe bakış metodu var. Yani ben acaba şu an ne düşünüyorum şeklinde bir metot bu. Yani şu an mesela hepimiz şu an ben ne düşünüyorum diye sorsak kendimize aklımıza ne gelecek? İşte bu William James'in dediği gibi hiçbir şey gelmeyecek. Dallanıp budaklanan uğultulu bir karışıklık diye ifade ediyor kendi içe bakışını insanların. Yani içimize bakınca direkt net olarak göreceğimiz bir şey yok. Bir sürü duygu düşüncenin birbiri içerisine girmiş hallac olmuş karışık bir şekli geliyor sadece aklımıza. Yani o zaman o zaman da işte bilimsel olmadığını iddia eden insanlar çıkıyor. İçe bakışın böyle fazla faydalı olmayacağını iddia edenler olabiliyor. Ama aslında kullanılan işte kendi kendiyle insan konuştuğu zaman belki bu uğultulu işte karışıklığı aşabiliriz. Nasıl aşabiliriz? Çünkü dil birçok yapıyı içeriyor. İşte özne, nesne, yüklem. Yani her şey dilde çok organize olmuş bir durumda. Çok iyi bir yapı var, sağlam bir yapı var. Ve bu dildeki bu yapıyı kullanabilirsek belki için kendi kendimize analiz edebiliriz, kendi kendimize belli şekilde konuşarak duygularımızı belli bir forma sokabiliriz, duygularımızı düşüncelerimizi ve kendimizi belki motive edebiliriz. Bu karışıklığı aşmanın bir yolu mu acaba diye merak ettik biz dille. Çünkü biz biliyoruz ki bazı araştırmalarda mesela işte çok şey çok ufak bir fark mesela çocuk dükkana yürüdüğüyle çocuk dükkana yürüyordu kelimesi cümleleri az çok aynı şeyi açıklıyorlar. Yani tek fark arada işte çocuğun geçmiş zamanda işte de devam eden bir e durumu olduğunu söylüyor bir cümle. Öbür cümle ise onun bittiğini ifade ediyor. Çocuk yürüdü. E yürüdü. Yürü hala yürüyor mu bilmiyoruz. E öbüründe yürüyordu da e yine hala yürüp yürümediğini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. E geçmişte yürüyordu. Ama işte bu ufacık fark çok önemli düşünce farklılıklarına yol açıyor. Mesela eğer çocuk dükkana yürüdü kelimesini okursanız e, okuyan insanlara resimler gösterilince onlar çocuğun şu an dükkanda olduğunu düşünüyorlar. Yani öyle bir şey yok. Bu cümleden çıkılacak öyle bir anlam olmadığı halde bile çocuk dükkana yürüdü kelimesini okuyanlar çocuğun şu an dükkanda olduğunu düşünüyor. Çocuk dükkana yürüyordu kelimesini okuyanlar hala çocuğun sokakta yürüdüğünü düşünüyor. Yani normalde bu cümleden o anlam çıkmaz ama biz abi alışkanlık eseri olarak dilin bazı şeylerinden dolayı yapısal farkından dolayı böyle bir düşünceye itilmiş oluyoruz. Yani şimdi bu tabii psikolinguistik diye bir bölüm var psikolojide. Yani sadece dil psikolojisi üzerine yoğunlaşan. Genelde dil psikologları buna bununla ilgileniyorlar da biz ben dil psikolo olarak eğitim aldım ama burada yapmaya çalıştığımız şey daha bir dil psikologlarının yapmaya çalıştığı şey değil. Asıl benim ilgilendiğim konu şuydu. Acaba bu düşünce farklılıkları bizi motive ediyor mu? Yani acaba tamam biz farklı düşünüyoruz farklı şeyler okuyunca veya da farklı dil kullanınca farklı şeyler düşünüyoruz. Ama bunun önemi ne? Yani niye biz bu farka dikkat edelim? Bu farkın sonuçta bizi motive etmede bir önemi varsa, sonuçta bir takım davranışlara bizi götürüyorsa bu asıl benim için önemli olan bir konu. Onun için mesela başka bir araştırmada bazı insanlar, işte insanlara kendi geçmiş, ...yaşadıkları bir tecrübeyi... ...geçmiş geçmiş zaman formunda... ...işte bulmaca çözdüm şeklinde... ...açıklamaları, söylemeleri ifade etmeleri isteniyor. Bazılarında ise bulmaca çözüyordum demelere isteniyor. Şimdi bir insan... ...bulmaca çözüyordum dediği zaman... ...geçmişini belli bir şekilde... ...ifade etmiş oluyor. Belli bir şekilde eskiden ne yaptığını söylemiş oluyor. Fakat bunu yaptığı zaman... ...bunun motivasyonunda da önemi var. Şöyle var. Bulmaca çözüyordum diyen bir insan... Daha sonra bulmaca çözmeye daha çok devam ediyor. Bulmaca çözdüm diyen ise etmiyor mesela. Niye? Burada çok ciddi bir, yani davranışa yansıyan bir farklılıktan bahsediyoruz. Sadece kullanılan dil, mesela ben şu an ne yapıyorum? Bir sunu veriyorum, sunum yapıyorum. Eğer şu an mesela sunum yapmayı bıraksam, siz bana sorsanız ben ne yapıyordum? Ben şöyle diyebilirim. Ben işte sunum yapıyordum diyebilirim ve ya da sunum yaptım diyebilirim değil mi? İki tane iki şekilde bu yaptığım aktiviteyi açıklaman mümkün. Ama işte eğer sunum yapıyordum dersen sunum yapmaya devam etme şeyim, motivasyonum daha fazla oluyor. Eğer sunum yaptım dersem motivasyonum azalmış oluyor. Yani bu şekilde sadece kullandığım dil İkisini de kullanabilirim yani. Sunum yapıyordum, sunum yaptım. İkisinde söyleme hakkım var. İkisinin de hiçbir farkı yok gibi gözüküyor. Ama hiçbir farkı yok gibi gözüken bu iki ifade aslında insanı motive etmede çok farklı. Yani daha böyle olayın devam ediyor şeklinde ifade edersem çözüyordum diye o zaman motivasyonum daha artıyor. Şimdi bu daha önceki bulunmuş bir takım bulgular... Ben tabii bu yapıyordum, yaptıma değil de biz şeye bakmak istedik bu araştırmalarda. Yani soru sorsak acaba nasıl olur? ya da soru formunun etkisi ne olabilir? Ee, geçmiş zamanın işte soruyordum, yapıyordum şeklinde e, farkından ziyade soru sormanın farkı nasıl bir fark meydana getirebilir? Bu konuda da tabii biz böyle durup dururken soruyu seçmedik. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü soru formatı çok değişik alanlarda önem Arz ediyor mesela işte klinik psikolojide insanlar işte terapilerde psikoterapilerde çok yaygın kullanılan açık uçlu soru sorma teknikleri var yani işte siz sizin gelişen danışanla konuştuğunuz zaman işte sen bunu bırakmalısın şu da şu davranışını değiştirmelisin şeklinde söylerseniz bu fazla bir etki uyandırmıyor yani daha etkili olan formu bunu değiştirmeyi düşünür müsün soru şeklinde Sorarsanız veyahut da bunu değiştirmenin öneminin ne olduğunu düşünüyorsun şeklinde soru formuna sokup aynı düşünceyi danışanınıza söylerseniz... ...danışanın o davranışını değiştirme ihtimali yükseliyor. Bu bulunmuş yani bir şey. Aynı şekilde sosyal psikolojiye bakınca da soruların önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü sosyal psikolojide yine mesela çok öyle ikna etmek için bir mesajı diye insanlarla paylaştığınız zaman... Eğer o mesajı yine soru formatında verirseniz mesela işte e, e, ne bileyim e, silah kontrolü e, yasaklan işte silah kullanmak serbest olsun mu şeklinde soru şeklinde sorarsanız e, mesajı mesela işte bence ile şeyler e, silahlar serbest olsun ifadesi soru formatında değil İşte ben kalkıp burada size silah Kullanmak serbest olsun konusunda mesela bir konuşma yapacak olsam ve de desem ki <gülüyor> silah kullanmak bence serbest olmalı. Çünkü şöyle önemi var. İnsanlar kendilerini kullanma, korumalılar. İşte şu kadar insan ölüyor. Bunlar işte şu şekilde engellenebilirdi. Size böyle burada açıklayabilirim niye silah kullanmanın serbest olması gerektiğini. Fakat eğer böyle yapmasam da size soru formatında aynı şeyi ifade etsem desem ki acaba, e, acaba silahları serbest bırakmak e, iyi bir şey midir? Diye size bunu soru formatında sorsam <gülüyor> ve yine aynı şekilde e, bu argümanla ilgili gerekçelerimi size söylesem siz bana daha çok inanırsınız. Niye? Sadece <gülüyor> soru formatını kullandığım için. Yani dolayısıyla soru formatı bu alanda da çok önemli. İkna ediciliği daha yüksek bir format. E, aynı şekilde e, yine başka bir psikolojinin başka bir alanına bakıyorsunuz. <gülüyor> Dil psikolojisinde yine mesela soru formu her kültürde genelde kullanılan... ...dünya dillerinde soru formatı daha nazik bir ifade olarak algılanıyor. Daha kibar bir ifade olduğunu düşünüyor insanlar. Mesela işte şu suyu bana verir misin ifadesini zaten Türkçeden biliyoruz. Şu suyu bana ver ifadesiyle bu suyu bana verebilir misin arasındaki nezaket farkını herkes zaten görebiliyor Türkçede. Ama bunu sırf Türkçeye özgü bir şey değil bu. Her zaman soru formatı diğer yani Kore, Koreceye bakın. Ne bileyim Çince'ye bakın, Japonca'ya bakın, her dilde şunu göreceksiniz, soru formatı her zaman daha nazik bir format. Dolayısıyla böyle bir önemi de var. Yani bu da işte karşı tarafın otonomisine, karşı tarafın özelliğine saygı gösterdiğinizi ifade ediyorsunuz. Yani bunu bana ver dediğiniz zaman o adama hiçe sayıp size bir emir gibi bir şey söylüyorsunuz. Bu da karşı tarafın tabii sizin söylediğiniz şeye uymasına engel oluyor daha uygun olan metodu daha nazik bir ifadeyle direkt olmadan yani soru formatında ifade etmek ve bunun daha nazik ve kibar olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde yani bütün bu efektleri biliyoruz, bütün bu etkileri biliyoruz. soru formatıyla ilgili aynı şekilde dedik ki acaba biz yani bu kendi kendine soru sormak da motivasyonu arttırabilir mi? Yani biz başta aslında arttıramayacağını düşünüyorduk. Çünkü soru formatı aynı şekilde sizi böyle ...çok da yani kendinizden emin bir duruma sokmuyor. Yani sizi kendinizden tereddüt eder bir, bir, bir duruma sokuyor aslında soru sormak. Ama bir, bir yandan da işte bir sürü araştırma gösteriyor ki... ...soru formatı daha insanlara daha nazik gelen, daha özellikle saygı gösteren... ...daha ikna ediciliği yüksek, daha psikoterapi ortamlarında daha etkili bir metot. O zaman yani belki... Kendine soru sormak bizim motivasyonumuzu arttırıyor olabilir. Böyle bir şey mümkün. Bunun için işte bu araştırmaların hepsi bugün sunacakların hepsi Amerika'da yapıldı. Değişik üniversitelerde de yapıldı. Florida Üniversitesi'nde yapıldı. Illinois Üniversitesi'nde yapıldı. Bu birinci deney Florida Üniversitesi'nin 53 öğrencisiyle yapılmış bir araştırmamız. Bu araştırmada işte öğrencilerden anagram yani anagram Türkçe'si evirmece olarak geçiyor. Çözmeler istendi. Yani bu, bu da şöyle bir, bu şey, sözel bir zeka testi aslında. Yani zeka testlerinin hepsinde bir parçadır bu. Mesela adam kelimesini gösteriyorsunuz şeylere insanlara ve onlara bu bu kelimenin harflerini tekrar organize ederek başka bir kelime oluşturmalarını istiyorsunuz. Mesela işte ayı. İki tane A'yı dördüncü ve ikinci harf yapıyorsunuz, işte D'yi D birinci harf yapıyorsunuz, e, M'yi de üçüncü harf yapıyorsunuz. Başka bir kelime çıkıyor ortaya. Yani dolayısıyla ama bunu bu şekilde düşünebilmek işte sözel zekanın bir göstergesi. Yani herkes çok iyi yapamıyor bunu. E, sözel zekası yüksek olanlar daha iyi yapıyor. Ama sonuçta bu bir performans. Yani bunu arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Daha çok çok iyi düşünürseniz, çok sıkı kendinizi motive ederseniz bazı çözemeyeceğiniz problemleri çözebilirsiniz. Çok ciddi düşünebilirseniz. Biz de dedik ki acaba insanları motive edebilir miyiz bu bu bu, bu tür e, problemleri çözmede? Yani sözel problemleri çözmede <gülüyor> onları motive edip daha çok daha iyi problem çözmelerini sağlayabilir miyiz? İşte çok ko, ko, e, basit bir şekilde iki grup e, belirledik bir gruba dedik ki tamam siz bu anagramları çözeceksiniz ama kafanızı işte tem şey daha net bir daha açık bir mantıkla daha açık bir düşünceyle bu size verilen görevi yapabilmenizden önce sizden şunu istiyoruz bir dakika boyunca kendinize anagramı çözecek miyim diye sürekli tekrar edin. Bir grup sadece anagramı çözecek miyim, anagramını çözecek miyim diye ise kendilerine bir dakika boyunca sadece kendilerinin duyacağı bir sesle tekrar ediyorlar. Diğer bir gruba ise diyoruz ki siz de anagram çözeceğim diyeceksiniz bir dakika boyunca, anagramı çözmeden önce. Ondan sonra sadece ben bu kadar basit bir açıklamayı bunlara verdikten sonra şunu bulduk. Gerçekten yapacak mıyım diye soran grup anagramları daha çok, daha başarılı bir şekilde çözdü. Yani kendi kendine soru soran grup, yapacak mıyım şeklinde kendi kendine soru soran bir grup, anagramları daha başarılı bir şekilde çözdü. Yapacağım diyenler de hani hiç çözemedi değil, onlar da çözdü ama o kadar iyi çözemediler. Yani biz bir anlamda bir bunların performansını, motivasyonunu arttırmış olduk. Kendi kendine soru sormak yöntemiyle. Ondan sonra dedik ki acaba tamam biz belki burada insanlara kendi kendine soru sormalarını istedik ama Acaba insanlar farkında olmadan onları böyle soru sormak e, soru sormaya itebilir miyiz? Yani onlar farkında değiller <gülüyor> belki soru sorduklarının ama aslında soru soruyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu mümkün psikolojide. E, siz de işte psikoloji derslerini alınca göreceksiniz ki bu çok kullanılan bir metot. E, biz önce işte yine 50 öğrenciye eee Dedik ki iki tane bugün iki tane deney yapacaksınız. Şu an ilk deneyin bir parçası olarak size bir takım kelimeleri veya kelime gruplarını yazmanızı istiyoruz bir kağıda. Bu sadece bunu bu yaptığınız deneyin amacı şu: Siz bu e, kelimeleri veya kelime gruplarını yazınca biz daha sonra size ne kadar bu yaptığınız işi ne kadar e, ne kadar hoşunuza gittiğini soracağız. Ve e, bu görevin amacı bu, yani bu ilk deneyin amacı bu. Ne kadar yazdığınız el yazısıyla yazdığınız. Tecrübe sizin hoşunuza gidiyor, tamam? Çünkü işte insanlar gittikçe bir e, bilgisayar kullanıyorlar, insanlar eskisi kadar el yazısı yazmıyor. Dolayısıyla bu ilk deneydeki bizim amacımız sizin el yazısı yazınca ne kadar bunun hoşunuza gittiğinizi öğrenmek dedik. Yani aslında yalan atıyoruz <gülüyor> öyle şeylere deneklere. E, i̇lk deneyizi yaptıktan sonra dedik ki şimdi farklı bir deney yapacaksınız. Bu deney bitti, ikinci deneyle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla onların farkına varmalarını istemiyoruz. Soru sorma formatının. İşte bir grup yapacak mıyım, edecek miyim anlamına gelen will I yazdılar. Diğer grup edeceğim, yapacağım anlamına gelen I will yazdılar. Bir grup sadece I yazdı, ben demek. Will, işte ecek, acak, biliyorsunuz Bu işte dört grup oluştu dolayısıyla. Bu dört gruba dedik ki birinci deneyi bitirdiniz, yazacağınızı yazdınız. Şimdi biz ikinci bir deney yapıyoruz. Bu başka birisinin deneyi. Biz hepsini birleştirmek zorunda kaldık bugün çünkü bir sürü deney var. Hepsini ayrı ayrı size vermiyoruz şeklinde. Yine yalan attık. Ondan sonra dedik ki şimdi anagram size farklı bir görev vereceğiz. Bu yapacağınız işte bir takım kelimeleri çözeceksiniz, anagramları çözeceksiniz. Yani işte kelimelerini, bir kelimenin harflerini değiştirip farklı kelimeler yapacaksınız. Ee, bu da farklı bir deneyin amacı. İşte biz insanların sözel zekasını ölçmek istiyoruz. Onun için sizin sözel zekanızı ölçeceğiz. Şimdi dikkat edeceğiniz gibi ilk onlara yapmalarını istediğimiz işle ikinci yapmalarını istediğimiz iş arasındaki bağlantıyı anlamalarını istemiyoruz burada. <gülüyor> burada çünkü insanların farkında varmadan acaba bu kendine soru sorma düşüncesini onlarda da uyandırabilir miyiz ee, amacımız olduğu için. Onların bu iki... İş arasındaki bağlantıyı bulmalarını, anlamalarını istemiyoruz. Peki buradan e, ne, ne bekliyoruz bu araştırmada? Biz şunu bekliyoruz yine. Mesela soru formatını yazanlar, <gülüyor> ecek miyim, acak mıyım anlamına gelen vilayı yazanlar e, daha fazla anagram çözecekler. Acaba bunu yapabilir miyiz? Bundan öncekinde neydi? Açıkça... ...daha fazla e, acaba anagram çözecek miyim, çözmeyecek miyim diye açıkça kendilerine sordular. Burada ise kapalı bir şekilde kendilerine sor, sor, sordurtmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Yani yapabilecek miyiz biz de bilmiyorduk. Fakat sonuçlara bakınca gördük ki gerçekten... ...yani farkında olmasalar bile soru sorduklarının... ...çünkü birinci araştırma ile ikinci araştırma arasında hiçbir bağlantı olmadığını düşünüyorlar. Yine de farkında olmadan soru yazan grup daha fazla anagram çözdü. Yani gördüğünüz gibi vilay yani soruyu yazanlar diğer soru olmayan ifadeleri yazanlara göre daha başarılı oldular. Yani o zaman demek ki farkında olmadan da insanlar soru formatında düşünürlerse, kendi kendileriyle konuşurlarsa ve kendi kendilerini soru formatında düşünmeye iterlerse o zaman bu insanlar daha başarılı oluyorlar, daha motive oluyorlar. Son 3. denegrede dedik ki ya acaba yani biz tamam bu anagramların çözdürüyoruz bunları ama bu anagram çözmenin gerçek hayatta hiçbir önemi yok yani. Anagram çöz, çözsen ne olacak? Kimseye hayatında gel şu anagramları çöz diye kimseyi bir şey söylemiyor. Ama gerçek hayatta önemli davranışlar var. Bunlara yapmak için motive olmamız önemli. Mesela sağlıklı yiyip içmemiz önemli. Sağlıklı olabilmemiz için. Yani bir sürü insan sırf yiyip yemeyi, yiyip, sağlıksız yiyip içtiğinden dolayı kalp hastası oluyor ve ölüyor dünyada. Çok yüksek bir rakam birçok hastalığı engelleyebilirsiniz sağlıklı yiyip içmeyle. Aynı şekilde egzersizle. Yani bu iki davranışı değiştirirseniz e, zannediyorum e, yani ölümlerin e, %90'ını engelleme şansınız var. Yani şu an tam bir şey e, bilmiyorum ama Amerika'da yapılan araştırmalarda sadece bu iki davranış ve alkol de var, sigara da var. Sadece bu davranışları değiştirirseniz insanların ölüm e, oranlarını değiştirebiliyorsunuz. Bu kadar önemli davranışlar bunlar. Biz dedik ki böyle iki tanesini alalım, sağlıklı yiyip içme ve egzersizi. Acaba insanları daha fazla egzersiz içme e, yapmaya veya da daha sağlıklı yiyip içmeye ikna edebilir miyiz, motive edebilir miyiz? Sadece kendilerine soru sorarak. Yine aynı şekilde farkına varma, varmayacakları bir şekilde üç grup e, düzenledik burada. Bir grup eceğim acam yazdı. Diğer grup acaba yapacak mıyım, edecek miyim anlamında soru formatını yazdı. Üçüncü grup ise sadece soru ekini yazdı. Dolayısıyla bakmak istedik bu ikisi arasında. Yine bizim düşüncemiz şuydu. Soru formatını yazanlar daha fazla egzersiz yapmak isteyecekler ve daha fazla sağlıklı yemek yemek isteyecekler. Biz bunu umuyorduk, bulmayı umuyorduk. Dolayısıyla bunu yazdıktan sonra dedik işte tamam biz el yazısı yazma görevini bitirdiniz. Şu an ikinci bir iş olarak sizden. Ne kadar sağlıklı yiyip içmek istiyorsunuz ve ne kadar egzersiz yapmak istiyorsunuz şeklinde bize ifade etmenizi istiyoruz, niyetlerinizi. Onlar da ifade ettiler. Yani işte gelecek hafta hangi fiziksel aktiviteleri ve kaç saat yapmak istiyorsunuz? İşte ben işte bir saat koşmak istiyorum, iki saat yüzmek istiyorum, dört saat top oynamak istiyorum falan şeklinde ifade ettiler. Bütün bu söyledikleri kaç saatse hepsini topladık. Bunu işte ne kadar egzersiz yapmak istediklerini belirlemekte kullandık. Daha sonra ne kadar işte meyve ve sebze yemek istiyorlar, sağlıklı yemek yemek istiyorlar niyetlerini ölçmek için ne kadar meyve ve sebze yemek istediklerini sorduk. Çünkü genelde sağlıksız yemeklerin, yani yemek yemenin altında yatan şey insanların yeteri kadar sebze ve meyve yememeleri. Yani daha çok böyle proteine ve diğer sağlıksız besinlere... <gülüyor> Yani daha böyle yağlı besinlere yönlenmeleri ve meyve ve sebzeleri ihmal etmeleri yatıyor insanların sağlıksız yemelerinin altında. Biz de bu iki meyve ve sebze üzerine yoğunlaşıp sadece ne kadar meyve ve sebze yemek istediklerini öğrenmek istedik. Yine beklediğimiz şuydu, yani kendilerine soru soru formatında düşün, düşünen insanlar, kendilerine soru formatıyla konuşan insanlar, yani yapacak mıyım, edecek miyim şeklinde kendilerine soru soranların, bu e, davranışlara olan niyetlerinin artacağını düşündük. Ve aynı şekilde gör, bunu bulduk. E, burada gördüğünüz gibi siyah bar ne kadar egzersiz yapmak istediklerini gösteriyor. Beyaz olan ise ne kadar yemek yemek istediklerini gösteriyor. Yine gördüğünüz gibi kendilerine soru soran grup daha fazla sağlıklı yemek yemek istediklerini, daha fazla egzersiz yapmak istediklerini ifade etmiş oldular bu araştırmada. Yani demek ki o zaman sadece anagram çözmekle alakası yok bu bulduğumuz etkinin. Bu etki daha da genelleştirilip çok önemli davranışların değişmesinde de kullanılabilir. Yani sadece kendimize, yani siz de bunu mesela ders çalışmada uygulayabilirsiniz zannediyorum. Yani Acaba ders çalışacak mıyım diye bir sorup denemesini yapabilirsiniz. Yani sonucu herkesinki artarsa gerçi kör falan oluyorsa herkes aynı notu alamayabilir ama bazı arkadaşlarınızı da söylemeyin o zaman buraya gelmeyenlere. Kendinize soru sorarak kendinizi motive etmeniz mümkün. Yani ben kendim de denemedim de deneyen insanlar yani bunun çok objektif olmayacağını düşündüğüm için kendi kendime denemedim. Ama deneyen insanlardan şunu duyuyorum ki yani gerçekten soru sordukları zaman kendini daha motive olduklarını ifade ediyorlar. Yani ben herhangi bir şey yapacak mıyım şeklinde kendinize soru sormanız ya da ben şimdi kalkıp televizyonu kapatacak mıyım? Ee, onun yerine işte gidip acaba kitabı açıp okuyacak mıyım? Veyahut da işte ne bilim yapmam gereken şu işi yapacak mıyım? Şeklinde soru sorduğunuz zaman zannediyorum bu e, motivasyonu artırabilir. Daha bu dördüncü deneyde daha e, bu işin yapısını anlamak için e, yapısını yani niye bu acaba soru sormanın avantajı nereden geliyor diye merak ettik. Ee, bunun da acaba işte insanların kendilerini daha böyle özerk hissetmeleri, daha böyle kendilerinin kontrolünde, daha böyle e, kendi iş, kendi başlarına kendileriyle ilgili kararları verebilecek bir konumda hissetmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Çünkü kendinize soru sorduğunuz zaman işte e, nazik bir ifade olduğunu söyledik. Birçok kültürde soru, soruların aynı şekilde kendinizle konuştuğunuz zaman kendinize nazik bir şekilde konuşmuş oluyorsunuz. Yani kendinizi zorlamıyorsunuz. Onun otonomi, kendi kendinizin otonomisine... ...ve özelliğine saygı gösteriyorsunuz. ve Dolayısıyla belki bundan dolayı daha özerk bir motivasyona sahip olabilirsiniz. Ee, ve Hatta insanlar bu yüzden dolayı mı, bundan dolayı mı motive oluyorlar diye merak ettik. Ee, yine 56 öğrencinin bir grubuna işte yine şekilde yapacağım şeklinde yazdırdık. Diğer grubuna yapacak mıyım şeklinde yazdırdıktan sonra... Ne kadar sağlıklı yemek içmek istediklerini ve bunun sebeplerini ek olarak bu araştırmada bir de ek olarak niye acaba bunu yapmak istiyorlar? Niye sağlıklı yemek yiyip içmek istiyorlar? Bunu öğrenmek istedik. İşte sağlıklı yiyip, yiyip içme niyetini şu şekilde ölçtük. Düzenli bir şekilde daha sağlıklı yiyip içmeye veya bunu sürdürmeye ne kadar niyetlisiniz? Birden yediye kadar değişen tek bir soruyla ölçtüğümüz kendi niyetleri. Aynı şekilde özel sebeplerini ölçmek için. Ee, yani e, mesela özel bir sebep nedir? Mesela çünkü e, kişisel olarak bunun sağlığım için en iyi şey olduğuna inanıyorum. Demek bunun kendi kendinize verdiğiniz bir karar sonucu olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde bu konuyu dikkatlice düşündüm ve inanıyorum ki bu hayatım için birçok açıdan çok önemli. Aynı şekilde bu sebep de verdiğiniz bu sebep de özel bir sebep. Niye? Çünkü kendi kendinize düşündünüz. Kendi kendinize karar verdiniz ve sadece sizin ee, e, e, şey, e, sebebi olduğunuz bir e, e, e, se, e, motivasyon sebebi. Aynı şekilde mesela dışa bağımlı sebepleri olabiliyor yapmak istediğiniz davranışın. Mesela başkalarını böyle yapmam için baskı hissediyorum. Niye bir pişmek istiyorsun diye soruyoruz insanlara daha, daha sonra diyoruz ki acaba bu sebep sizin için ne kadar geçerli? Yani acaba başkalarını böyle yapmam başkalarından böyle yapmanız için bir baskı hissediyor musunuz? Yine birden yediye kadar seçebilirler. Yine aynı şekilde çünkü e, bana söylenen yapmak kendi kendime düşünüp taşınmaktan daha kolay e, se sebebine bakınca da yine aynı şekilde dışa salgı, bağımlı bir sebep olduğunu görüyorsunuz. Niye? Çünkü işte dediğim gibi kendisini aslında o işin merkezinde görmeyen bir sebep bu. Yani niye yapıyorsun? Başkalarını bunu memnun etmek için yapıyorum. Dolayısıyla bu dışa bağımlı bir sebep. Biz şöyle düşündük, kendi kendine soru soran insanların, kendi kendilerine soru sorup kendileriyle soru formatında konuşanların aslında daha çok bu dışa bağımlı sebepler değil de özel sebeplerden dolayı bir davranış yapmak isteyeceklerini düşündük. Ve gerçekten de sonuçlar onu gösterdi kendilerine soru soranlar yine aynı şekilde niyetlerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu zaten bir önceki araştırmada da görmüştük. Bu yeni bir şey değil. Fakat yeni olan şu, özerk motivasyonları da artıyor. Kendi kendine soru, soru soran insanların. Yani kendi kendine soru soran insanlar daha çok bir işi yapmanın merkezine kendilerini koyuyorlar. Yani diyorlar ki bunu ben yapıyorum çünkü bunu ben istediğim için yapıyorum. Kimseni memnun etmek için, kimsenin beni zorlamasından dolayı değil. Ama mesela dışa bağımlı sebepler, ben bunu yapıyorum çünkü başkasını memnun etmek için yapıyorum. Çünkü başkası beni zorluyor şeklindeki sebeplerine bakıyoruz, bir fark göremiyoruz. Yani demek ki soru sormak dışa bağımlı e, sebepleri etkilemiyor. Yani e, dışa bağımlı sebepleri etkilemiyor ama neyi etkiliyor? Özerkliği etki, etkiliyor. Ne kadar kendinizin bir işi yapmak istediğinizi e, ortaya koyuyor. bu Bunun için önemli. E, Yine acaba soru formatı bu şekilde bir etkiyi nasıl meydana getiriyor diye bir istatistiksel analiz yapınca da şunu gördük gerçekten soru formatı önce özel motivasyonu arttırıyor. ve özel artan özel motivasyonda daha fazla belli bir davranışı yapmak için bizim motive ediyor yani soru formatının özelliği bu bizim daha özerk düşünmeye itiyor. Kendi kendimizin daha kontrolünde olduğumuzu düşündürüyor ve bizi bundan dolayı motive ediyor. Bir, bir takım davranışlara yönelmemizi sağlıyor. Hangi davranışsa? <gülüyor> Dolayısıyla soru sormak çok önemli bir şey. Fakat ilk yaptığım araştırmada olduğu gibi yani yapacak mıyım, edecek miyim ee, kelimesini kullandık biz insanlara kendi kendine soru sordurmak için. Ama bir de yapabilecek miyim? de aynı şekilde yani eğer biz soru sormanın öneminden bahsediyorsak bunu başka fiilleri de genellememiz lazım yani sadece yapacak mıyım, edecek miyim değil de yapabilecek miyim edebilecek miyim şeklinde sorsak ne olur acaba bunu da bir incelemek istedik şimdi şurada şu şu fark var yapabilecek miyim edebilecek miyim deki fark şu burada sizin yetkinliğiniz önemli yani ne kadar yapabilme gücünüz önemli. Şimdi yapacak mıyım, edecek miyim de güç e, önemli olabilir ama o kadar da merkezde olan bir şey değil. Yani yapacak mıyım, edecek miyim? Belki yapacağım, belki yapamayacağım. Tamamen e, bir şeyin olup olmayacağına bağlı. Ama yapabilecek miyim dediğiniz zaman benim buna gücüm yetecek mi? anlamı da var. Yani dolayısıyla yapacak mıyım, edecek miyimden farklı bir şey bu. Yapabilecek miyim, edebilecek miyim? Acaba burada aynı sonucu alabilecek miyiz diye merak ettik. Ama dedik ki yani bunu burada sizin yetkinliğiniz önemli olduğu için ve bizim bulduğumuz daha önceki e, araştırmadaki sonuçlarda yetkinlik değil de e, motivasyon daha önemli, özel motivasyon. Yani eğer yapabilecek miyim, edebilecek miyim e, ifadesi iki, iki anlama gelebilir. Bir, gücüm buna yetecek mi? Bunu yapabilecek miyim anlamına gelir değil mi? Yapabilecek miyim? İkinci anlamı nedir? İkinci anlamı da yani bunu gerçekten yapmayı istiyor muyum anlamına gelir. Değil mi? Yani bu iki anlamda bu şeyden çıkar ama... İşte iki anlamın hangisi ortadaysa ona göre bizim motivasyonumuz da değişebilir. Şimdi yapabilecek miyim ben bunu yapmak istiyor muyum anlamında anlarsak... ...aynı şekilde şeyden hiçbir farkı olmaz. Yapacak mıyım edecek miyimden bir farkı olmaz. Ama eğer yapabilecek miyim buna gücüm yetecek mi şeklinde anlarsak... ...o zaman belki istediğimiz sonucu meydana getirmeyebilir diye düşündük. Ve acaba böyle mi diye bunu test etmek için bir araştırma yaptık. Şimdi bir gruba geçmişte ne kadar motive olduklarını yazmalarını istedik. Yani herkesin muhakkak geçmişinde kendilerini çok motive olmuş hissettikleri bir an vardır. Şimdi onu aklınıza getirin ve onu bir arkadaşınıza mektup yazıyormuş gibi 5 dakika boyunca yazın desem size. İşte aynı manipülasyonu yapmış olacağım. Yani geçmişte motive olduğunuz bir anı çok ciddi bir şekilde düşünüp bunu kağıda 5 dakika süreyle yazın. Bu neyi meydana getiriyor? Bu sizin motivasyonla ilgili fikirleri aklınıza getirir. Bu şekilde yaparsanız. Ve hatta böyle araştırmalar var. İnsanlara bir şekilde bazı şeyler yazdırarak onlara bazı şeyler hissettiriyorlar. Ve mesela bazen iyi şeyler hakkında yazan insanlar daha mutlu oluyorlar. Yine aynı şekilde motive olmuş olduklarını 5 dakika boyunca yazdıktan sonra yine işte ya Kenan yazdılar yani yapabilecek miyim? Veyahut da Ayken yazdılar, yapabileceğim. Ve daha sonra da yine sağlıklı yiyip içme niyetlerini belirttiler. Bu bir grup. Diğer grup ise geçmişte ne kadar yetkin hissettiklerini, yani bir şey yapabilecek güçte kendilerini hissettiklerini, beş dakika bu süreyle yazmalarını istedik. Yine bu grupta yapmaya çalıştığımız şey de o insanlarda yetkinlikle ilgili fikirleri harekete geçirmek. Yani bu insanlar bir şey yapabilecek miyim, edebilecek miyim şeklinde düşünmeye başlayacaklar. Eğer 5 dakika boyunca bu yetkinlikle ilgili geçmişteki bir anılarını yazarlarsa. Sonuçta ne bulduk? Şunu bulduk. Gerçekten motivasyon yani motivasyon hakkında yazan ve geçmişte çok az motive olduğunu ifade eden insanlar çünkü motivasyon hakkında yazdıkları, geçmişte motive oldukları bir anı hatırlamalarını istiyoruz ama bir gruptan geçmişte çok motive oldukları bir anı hatırlamalarını istiyoruz. Bir gruptan geçmişte çok az motive oldukları bir anı hatırlamaları istiyoruz. Şimdi burada gösterdiğim sonuçlar geçmişte ne kadar az motive olduklarını yazan grupla alakalı. Şimdi geçmişte ne kadar az motive olduklarını yazan grup gerçekten kendilerine soru sorduğu zaman sağlıklı yiyip içme niyetleri arttı. Yani eğer dediğim gibi yapabilecek miyim kelimesini yapmak istiyor muyum? şeklinde anlayan grup e, bunun e, niyetleri daha sağlam oldu. daha fazla daha e, daha fazla bu konuda niyet ifade ettiler. Fakat yetkinlikle ilgili ne kadar geçmişte ne kadar az yetkinlik hissettikleri bir an hakkında yazanları baktığımız zaman hiçbir fark yok yani kendine soru sormakla soru sormamak arasında hiçbir fark yok yani Dolayısıyla yapabilecek miyim kelimesini yapmak istiyorum muyum şeklinde anlayanlar sadece. Bu işten faydalanabiliyorlar. Yani sadece iş motivasyonla alakalı olduğu zaman insanlar kendi kendine soru sormanın fayda, faydasını görebiliyorlar. Yoksa eğer yapabilecek miyim? Yani buna gücüm yetiyor mu? şeklinde algılanırsa soru bu kötü bu yani bu bunun ekstra bir faydası yok bize. Yani dolayısıyla kendi kendimizle konuşurken bir şey yapmak istiyor muyuz? Veyahut da istemiyor muyuz? ...şeklinde bir soru sorarsak o zaman faydası ortaya çıkıyor. Yoksa bir şey yapmaya gücüm yeter mi veyahut da yetmez mi şeklinde bir soru sorarsak... ...bunun pek bir faydası yok. Ee, yani güçle biz biz... işte onun için yani başta da bizim anlayamadığımız buydu. Çünkü soru sormak kendinden e, tereddüt etmek. Yani bir, bir tereddütün ifadesi gibi geliyor bize. Ama işte o tereddütün ifadesi bence... Biz bir şey yapabilecek güçte miyiz veyahut da değil miyiz şeklinde düşünürsek bir tereddüt geçiriyoruz. Yoksa bir şey yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum şeklinde kendinizi sorgularsanız bunun faydası yüksek. Yani bu daha motive eder. Ama yapma, benim buna gücüm yeter mi, yetmez mi şeklinde sorgularsanız bunun bir faydası yok. Yani kötü de değil ama yani bir faydası da yok. Yani asıl faydasının soru sormanın, kendi kendine soru sormanın faydası sadece... ...ben bunu yapmak istiyor muyum... Ee, ...şeklinde... ...olursa faydalı oluyor. Bir de şunu bulduk biz... Ee, ...çok motive olan insanlar... ...yani gerçekten çok motiveyseniz... E, ...o zaman kendi kendinize... ...soru sormak pek faydalı bir şey değil. Yani zaten çok motiveyseniz... ...bir şey yapmaya... ...o zaman... E, ...kendi kendinize soru sorduğunuz zaman... E, ...işte o zaman da bir tereddüt oluşuyor. Yani... Zaten ben çok çok motiveysem ve kendime soru soruyorsam demek ki motivasyonum eksik gibi bir böyle yanlış bir fikir kapı kapılabilir insanlar. Dolayısıyla yani çok aşırı motivasyon sahibi insanların kendi kendine soru sormaları yine pek faydalı olmayabilir bu araştırmanın sonucuna göre. Dolayısıyla yani ama biz normalde birçok şey için motivasyonumuz eksik olduğu için kendi kendimize konuşursak. Ve soru sorarsak o zaman motivasyonumuzun artma ihtimali yüksek. Ama motivasyonumuz zaten yüksekse o zaman so kendi kendimize soru sormanın pek fazla bir faydası yok. Ee, bu noktada böyle e, tecrübesini paylaşmak isteyen var mı? Böyle çok motive olduğu bir anda ne bileyim kendi kendine soru sorup var mı? Evet. Yani çok mantıklı geliyor değil mi? Böyle zaten çok motiveysen niye kendine soru soruyorsun ki? Ee, soru sorduğun zaman bir anlamda kendini sorgulamış oluyorsun. Ee, dolayısıyla hani... Nasıl? Kendisine şüphe düşürmez mi o halin? Evet. Yapabilecek miyim, becerebilecek miyim sorusu. Evet. Belki ben orada kenar kısmında gücümü sorgulayanlar dedim. Belki de orada böyle bir şüphe uyandırıyor. Acaba... Yapabilecek miyim diye sorduğun zaman değil mi? Evet. Evet bu da ilginç. Bazı insanlar acaba hangi anlamı düşünüyor ilk önce değil mi? Ya Gücüm yetecek mi anlamında değil mi? İşte gördüğünüz gibi gücüm yetecek mi anlamında anlamanın o zaman bir faydası olmuyor kendi kendine sorgulayınca. Yani ben buna gerçekten istiyor muyum? E, şeklinde sormanın faydası var. Yani o zaman da bence o zaman kenaya hiç bulaşmadan sadece yapacak mıyım, edecek miyim, istiyor muyum? E, ...şeklinde sormak daha mantıklı. Ben acaba bunu yapmak istiyor muyum? Yani gerçekten ders çalışmak istiyor muyum? diye kendine sorduğun zaman... E, ...daha motive oluyor o zaman insanlar. Yani Buradan o çıkıyor ama senin dediğin çok ilginç. Bazı insanlarda bazı anlamlar... ...ilk başta akıla daha çok gelebilir. Mesela işte sen de ...yapabilecek miyim gücü daha? Yani benim gücüm var mı anlamına geliyor başka bir biçimde bence yapmak istiyor muyum anlamına da gelebilir değil mi? O da çok ilginç mesela sosyal faktörleri düşünebilirsin. Bunu etkileyen aile aileden gelen, aile belli bir aile tecrübesinden geçmiş olan insanlarda farklı anlamlar akla gelebilir. Ebe'nin çok otonominin ne bir özerkliğin desteklenmediği aile ortamlarında insanlar belki farklı düşünebilir, başka ortamlarda farklı düşünebilir. Şeklinde birçok faktör o zaman ortaya çıkabiliyor. Hangi tür veya şeyin akla geldiği konusunda. Ama işte bizim burada bulmaya ve göstermeye çalıştığımız istiyor muyum yani bunu gerçekten istiyor muyum şeklinde olursa önemli olduğu kendi kendine soru sormanın. Yoksa diğer şekillerde bir faydası yok. Hatta eğer çok motivasyon sahibiysen yani bir şey gerçekten yapmaya tamamen kafaya koyduysan o zaman istersen yapmak istiyor muyum diye sorsan bile kötü. <gülüyor> o tür durumlarda hiç soru sormamak daha iyi. O zaman çünkü zaten motivasyonun var, zaten bir şey yapmayı kafaya koymuşsun, zaten hazırsın yani. Eline gelen ilk fırsatta o şeyi yapacaksın. Yani dolayısıyla kalkıp bunun üstüne bir de kendi kendine soru sorup yaptığın motivasyonu düşürme. Yani o zaman gerçekten motivasyonu yediysen kafaya koyduysan bir şey senin için çok önemliyse, ben bu sınavdan muhakkak işte geçer bir not almalıyım, muhakkak A almalıyım diyorsan, işte ben gerçekten almak istiyormuyum muyum şeklinde bir soru sormak <gülüyor> fazla fayda getirmeyebilir. Hı hı. bitti. aslında ama zaman Çünkü çözüm deyince artık bitmiş olduğundan bir şeyden bahsediyorsun yani artık o bitti. Onun, onun devam etmesi mümkün değil. ...veyahut da artık onun, yani ben onu o şekilde ifade ettim, artık benim için bitmiştir o anlamına geliyor biraz. Ee, çözüyordum da hala çözüyordum, geçmişte çözüyordum ama yani sanki devam eder bir anlam veriyor sana. Hala o şey böyle geçmişte, geçmişte devam ediyor bir şekilde hatırlıyorsun onu. Yani kendini daha çok onun içine sokmuş oluyorsun, o tecrübenin içine sokmuş oluyorsun... ...ve sanki o tecrübenin içinden bakıyorsun, dışarıdan değil de içinden bakıyorsun... Ve o da sende bir takım düşünceleri daha aktive ediyor, harekete geçiriyor ve onu sanki devam etmeye daha şey oluyorsun, yatkın oluyorsun o durumda. Ya yani bu da bulunmuş ve ilginç bir araştırma şeyi. Yani dediğim gibi ufacık böyle çok fazla farklı yani çok fazla böyle sonuçları etkilemeyecek gibi gözüken bir takım yani ufacık farklar işte dediğim gibi konuşmada kullanılan ufacık ekler, soruyla düz formatı kullanmak çok önemli. Ama tabii böyle şeyleri de bilmek lazım. Yani hangi durumlarda bunun faydalı olabileceğini, bunun işte istemekle alakalı olduğu zaman faydalı olabileceğini, bunun fazla motive olmadığımız zaman bize faydalı olabileceğini bilmek bence önemli. Yani sonuç olarak da zaten soru formatı düşünmek hedeflere ulaştıracak özellik motivasyon, niyeti ve hedeflere ulaşma olasılığını arttırıyor. Ee, ama soru sormak dediğim gibi motivasyonla alakalı olacak yetkinlikle değil yani yapabilmeye gücüm yeter mi değil yapmak istiyor muyum şeklinde olursa faydalı ve zaten motive olmuş kişilerin soru sorması da pek faydalı bir şey değil çünkü bunlar o zaman e, yanlış düşünüyor yani e, bunların soru formatında düşünmelerini yanlış yorumlayıp kendilerinin motivasyonunu e, düşürmeye kadar götürebiliyor yani tabi bu şu an için bu bu e, çok böyle temel bir takım veriler. Fakat dediğim gibi bunu değişik ortamlarda, değişik şekillerde kullanabilmek mümkün. İnsanların kendi kendine motive edebilmesi. Tabi bu konuda tabii şeyleriniz varsa, fikriniz varsa nasıl acaba bunu nasıl kullanabiliriz? İnsanlara nasıl yardım etmede nasıl kullanabiliriz bu metodu? İnsanları kendi kendileriyle konuşturmak şeklinde mi? Kendi kendine nasıl daha fazla soru sordurabiliriz? kendi kendimize, işte insanlara sadece kendi kendine soru sor deyince gidip kendi kendine soru soracaklar mı? Acaba ee, şeklinde, evet. Mesela yapacaksın, başaracaksın yerine yapabilecek misin? Başarabilecek misin? Demek evet. bir öğrenciye motive mi eder? Yoksa demoruluk? işte dediğim gibi, acaba oradaki sorunun altında yatan şey buna gücün yetecek mi? şeklindeyse, o zaman evet. bir faydası olmayabilir. Yani, yapa, bir yoksa bir... İş... Evet. şimdi dediğiniz şey çok önemli çünkü mesela terapi ortamlarında genelde terapist sorar soruyor yani danışan soru sormaz danışan cevap verir <gülüyor> kendi kendiyle konuşmaz terapistle konuşur genelde dolayısıyla işte ilk başta örneğini verdiğim bu motivasyonel terapide doktor genelde şey yani danışman sorar soruyu. Danışansa sadece dinler veya cevap vermeye çalışır. Ama dediğiniz konuda mesela acaba biz danışanları da kendi kendilerine soru sormaya itebilir miyiz? Veyahut da bunu nasıl yapabiliriz? Konusu var. İşte o noktada da danışana aslında bu soruyu kendisinin sorması daha iyi. Yani biz ona hani yapacak mısın, edecek misiniz şeklinde sorsak belki bir etkisi olabilir. Çünkü dediğim gibi sadece yazdıkları zaman bile soru formatında düşünebiliyor insanlar. Demek ki başkasından duydukları zamanda kendi şeyini bu şekilde düşünebilir. Ama bence benim şeyim, tahminim şu biz insanlara soru sormak yerine kendi kendimize soru açık yani onların da duyabileceği bir şekilde kendi kendimize soru sorarsak bence karşı taraftaki insanın kendi kendine soru sorma ihtimalini arttırabiliriz. Yani ben, bunu, ben senin yerinde olsam bunu yapabilir miydim diye sormak. Bence bunu yapabilecek misin şeklinde böyle dıştan bir zorlamayla. Yani. Hadi bakalım yapabilecek misin? Hadi göster kendini şeklinde. Olunca bence daha zoraki oluyor ve o kadar motive etmeyebilir. Bence, hani ben senin yerinde olsam yapabilir miydim? Yapabilir miydim değil de yapmak ister miydim? Şeklinde sorarsanız bence karşı tarafa. O zaman şeyin yüksek yani daha şeyin performansı yükseleceğini ben tahmin ediyorum. Tabii bu araştırma gerektiren bir konu. Ama dediğim gibi sırf yazdıkları zaman bile soru soruyorsa insanlar başkalarından soruyu duyunca da soru sorarlar. Yani çünkü şeyler var mesela iletişim araştırmaları var. Bir insan belli bir şey söylediği zaman biz o insanın söylediği dilde konuşmaya başlıyoruz farkında olmadan. Mesela o çok böyle devrik cümle kullanıyorsa biz de devrik cümle kullanmaya başlıyoruz. Ama farkında değiliz bunu. Yani biz muhatabımız nasıl konuşuyorsa farkında olmadan onun diliyle konuşmaya başlıyoruz belli bir miktar sonra. Hatta hareketleriyle aynı şekilde başlama Yani o çok el hareketi kullanıyorsa siz de çok el hareketi kullanıyorsunuz. O böyle döndüyse siz de öyle dönüyorsunuz. Yani farkında olmadan aslında etkileşimde, iletişimde etkileşim çok yüksek. Yani siz soru sormaya başlarsanız kendinize büyük bir ihtimal karşı taraf da kendisine soru sormaya başlar. Farkında olmadan. Veya da siz çok soru kullanırsanız, konuşmada, mesela terapilerde kullanıldığı gibi... ...o zaman karşı taraf da kendi kendisiyle konuşurken soru kullanır. Veya da sizinle konuşurken soru kullanır. İşte o zaman da soru şeklinde düşünmeye başlar. Ve o da motivasyonu arttırabilir. Bence. Yani tahminim bu. Yani bunu böyle... E, ...kendinize yakın hissettiğiniz böyle uygulayabileceğiniz bir nokta olabilir mi acaba? Bir şey ...yani bağımlı olduğu şeyler... şey çok bağımlıysa... karşı motivasyonu çok yüksekse... Hı hı. Ona soru sorarak İşte güzel bir soru. O bahsettiğim mesela motivasyonel e, terapide... E, terapinin en başarılı olduğu alan hangi alan? O, Bu terapinin en başarılı olduğu alan e, kötü alışkanlıkları bıraktırma alanı. Yani uç ve içki, sigara, uyuşturucu. Bu konuda insanları e, bu, bu daha kötü davranışları bırakmaya e, yöneltmede çok etkili bir terapi. İnter şey, motivasyonel e, terapi denilen terapi. E, onun sebebi de şu işte dediğim gibi terapist ee, ya bak işte bu sigara içmek çok kötü, bunu bırak demiyor. <gülüyor> diyor ki, sence sigara içmek kötü mü? Ee, yani her şeyi sorguluyor. Yani belki de karşılaştırıyor ki, bence hiç kötü değil. Peki o zaman diyor, niye bunun kötü olmadığını düşünüyorsun? Ama aynı şekilde de karşı tarafa şunun farkına varmasını istiyor. Yani Gerçekten sigara içmek kötü ama bunu ben söylemeyeceğim, sana söyleteceğim. <gülüyor> Çünkü sen bu sigara içmenin kötü olduğunu kendin söylersen, onu bırakma ihtimali daha çok yükseliyor. Dolayısıyla soracağın sorularla onu belli bir noktaya getiriyorsun. İster istemez karşındaki sana danışan ya gerçekten sigara içmek kötü olabilir <gülüyor> diyor. Çünkü bir defa ona istetmen gerekiyor sigara bırakmayı. O hiç kimseye durup dururken belki bazı işte danışanlar öyle düşünebilir ama mesela onlara da şunu sorgulaman gerekebilir. Adam diyor ki tamam sigara içmek işte içmek çok kötü ama ben bırakamıyorum diyor. Ondan sonra diyorsun, sen gerçekten sigarayı bırakmak istiyor musun diyorsun adama. Ondan sonra o da diyor ki, işte gerçekten evet istiyorum. İşte ama bak diyorsun, o zaman da ters tarafını söylüyorsun. Ama bak işte sigara içince gayet mutlu oluyorsunuz, işte şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun. Sen o zaman belki gerçekten bırakmak istemiyorsundur, bir daha bir düşün <gülüyor> diyorsun. Yani dolayısıyla ona gerçekten sigara bırakmanın kötü olduğunu gerçekten söyletmen gerekiyor. Hani herkesten duyduğu için değil, herkes sigara içmek kötüdür dediği için değil. Ee, işte bin tane reklam olduğu için sigara paketlerinin arkasında sigara içmek öldürür dediği için değil. Gerçekten, ya bu gerçekten kötü ya. Yani bak işte benim arkadaşım içmiyor, aileme zarar veriyorum, kendime zarar veriyorum. Yani bunu gerçekten anlatabilmen için o adama ona bazı şeyleri söyletmen lazım. Onun ağzından çıkması lazım. Bunu işte söyletmeye yönelik bir terapi metodu o. Ve kötü araştırmalı, kötü alışkanlıkları çok iyi bıraktırabilen bir metod. Evet, bu sorunun gücü yüksek yani. Tabii sadece soru yok o araştırmada da. Hani kendini işte bu şekilde sorularla karşı tarafa cevap verdirtmeye çalışıyorsun. Ama kesinlikle sen işte bir şey söylemiyorsun. Yani şöyle kötüdür, bu böyle kötüdür, yapma, etme. Yani dışarıdan söylediğin hiçbir mesaj yok. Sadece onları karşı tarafa söylettirmeye çalışıyorsun. Bu da bir şekilde bir metot. Statistik significant olduğu öyle tabii. Şimdi şöyle yani laboratuvar ortamında yapınca e, her şeyi kontrol ediyorsun. Yani çok net e, sonuçlar çıkıyor ama tabii bunu dış ortama taşısak acaba. Mesela işte ben yapmayı düşünüyorum. Bir, bir, e, mesela sınavları yaptığım zaman şöyle düşünüyorum. Bir, bir grup, ikiye böleceğim sınıfı. <gülüyor> İki sınıf, bir sınıfa gideceğim diyeceğim ki. İşte gerçekten bu sınavdan yüksek almayı düşünüyor musunuz? Diye kendinize bir sorun bakalım. Bir tarafa da gidip gerçekten yüksek bir şey alacağını hissettiğinizi hissetmenizi istiyorum diyeceğim ve yani bakmayı düşünüyorum. Acaba gerçekten hani çünkü sınav esnası stresli bir ortam. Gerçek hayat ne bileyim bir sürü faktör var. Acaba hala orada böyle bir sonuç çıkar mı diye yapmak lazım tabii. Bunların hepsi deney yani şey bir ortam, yapay bir ortam. Hı -hı. Ve evet. Hı -hı. Sebep o mu yoksa mesela soru sormak insanı birazcık pozitif manada endişelendiriyor, düşünmeye sevk ediyor. Olmuyor. Yaradaki farkı yani hissettiriyor. Evet. Otonomi kısmı var. Bir de şu kısmı var. Önemli yoksa daha çok böyle ya bir şey gerekiyor evet. İşte bizim ölçtüğümüz burada otonomiydi. Belki otonomiyi destekleyen o dediğin realist, yani o, o artınca otonomi de artabilir. O birbiriyle bağlantılı olabilir o dediğin yani şey. İnsanın kendine saygı göstermesi bu, bu, yani kendine saygılı bir şey var da Bu soru Hı. biraz böyle geliyor bana. Yani kendi kendine otobediyle çalışıyorsun ve onu saygılı bir şekilde yapmak istedim. O... Şimdi şu var, o araştırmalarda mesela ikna metotlarında sadece otonomiyi arttırmıyor soru sormak. Otonomiyi arttırıyor ama aynı zamanda... Ama otonomi de aynı anda artıyor işte, işte onun, onun ya, bu, zaten yani. işte o yapılan araştırma mesela diyorsun ki bu konu hakkındaki fikirlerini yaz? Eğer kendisine soru soran gruba sorarsan bu soruyu, o daha çok fikir yazıyorlar o konu hakkında yani iyi veya kötü ama daha çok fikir yani daha çok düşündüklerini görüyorsun. Aynı zamanda aynı zamanda bu olurken otonomilerine bakıyorsun otonomileri de artıyor. Ama soru şu sen diyorsun ki acaba daha çok düşündükleri için mi otonomileri artıyor? Yoksa hem daha çok düşünmeleri hem otonomileri aynı anda mı artıyor? Hah, evet. onu o bu da öyle bir cevap yok ama ikisinin arttığı belli ama hangisi daha yani daha dibine inersek otonomi niye artıyor? O da ilginç bir konu. Yani acaba otonomi niye artıyor? Çok düşündükleri için mi artıyor? Veyahut da otonomi işte nazik olduğu için direkt mi artıyor? Yani hiç düşünmeden de artabilir mi? O da işte ilginç bir konu tabii. Burada bu sonuçlara bakıp bir şey söyleyemeyiz ama geçmiş araştırmalardan şunu biliyoruz. İkisi aynı anda artıyor. Yani bir şekilde bağlantıları var yani. Hani çok düşünmekle o otonominin evet. arası. aslında de geçen, çözdüm, çözüyorum meselesi. De... Evet. Evet. Çözdüm ve çözüyorum demek yandan deş, kurduğunuz ilişkinin Hı -hı. Bitmiş olmuş gibi görüyor. Evet. Bir yönüyle, evet. Tabii. Söyleyince... Ama daha çok harekete geçiyor bu fikirler. Onu söyleyince zaten o, ondan bahsetmedim ben fazla ama bir önceki araştırmadın öyle olmasının sebebi şu: e, bu fikirler daha çok akıllarına geliyor. Yani onu mesela bu, araş, bu, bu bulmacaları çözüyorum, çözüyordum diyen insanlarda o bulmacayı çözerken hissettikleri fikirler daha çok akıllarına gelmeye başlıyor. Çözüyorum dedikleri zaman, çözüyordum dedikleri zaman. Hı hı. Ha akıllarında olduğu için öyle söylüyorlar. Niye bu çözüyordum diyorlar değil mi? Evet. O araştırmada insanlara istemeyerek o kelimeyi kullandırtırıyorlar. Tabi de acaba mesela normal hayatta açıp daha çok aklının akıllarına gelen insanlar da direkt çözüyordun mu diyecek. O da mesela ilginç bir konu. Gerçek hayatta bunların hepsi lab laboratuvar ortamında yapılmış şeyler. Dediğim gibi şeyle uygulanması ve yapılması gereken bir sürü araştırma var. Bir şey mi? Diyeyim? Zaten kafaya koyduysan değil mi? İşte o da son araştırma da biraz onunla alakalı. Mesela gerçekten motive olduysan, gerçekten o şeyi yapacaksan, o şeyi kafana koyduysan, işte araştırmanın, bulgularının gösterdiğine bakarsak şu var. Yani çok motive olunca soru sorarsan aslında motivasyon düşürüyor. Yani bir şeyi gerçekten kafaya koyduysan artık onu yapmak tamamen şey yaptıysan, o konuda motive olduysan, o zaman yani bu, tek, bu şekilde soru sormak iyi değil. Onu da gösteriyor bunlar dediğin doğru. Nasıl? Soru sığın müzikler böyle. Ay bu değil de bir İşte dediğim gibi o zaman yani sen şeyde de var o mesela e, Nike, Nike'ın reklamı Just Do It diyor ha. Mesela will you do it demiyor. <gülüyor> yapacak mısın diye sormuyor. Yap diyor değil mi? Ama mesela o da şey diyor yani benim diyor işte bu e, ürünü sattığım grup zaten açtırı motive. Tamam <gülüyor> mı? Yani ben onlara bunu yapacak mıyım diye sorsam. Bunların motivasyon düşebilir mantı da var yani ama gerçekten hani Nike kim giyer belli ya yani gerçekten motive olmuş adamlar giyer hani böyle gerçekten sportif olan adamlar belki o var belki de bilmiyorum yani hani belki Nike yanlış soruyu da soruyor olabilir <gülüyor> ama gerçekten motive ise bir, bir insan soru sormanın bir amacı yani bir şeyi yok bir hatta kötülüğü var yani sormaman daha iyi. <gülüyor> ben şöyle ilk ana miyim? Evet. Şey diyorum, niye yapmayayım, niye çözemeyeyim? Tabii hmm. ki çözerim. Tabi. Evet, Tabi. Hani, e, daha fazla, daha, daha fazla fikir üretmeni sağlıyor. Tabi doğru. Zaten öyle. Yani daha fazla e, bu konuyu daha enine boyuna düşünmeni sağlıyor soru sormak. Öbüründe zaten yapacağım, e, yapacağım tamam. Yani fazla bir şey gelmiyor ki aklına. Sadece yapacağım demiş oluyorsun ve fazla düşünmüyorsun o konuyu. Son ucunu düşünüyorsun daha çok. Yapacağını düşünüyorsun. E, e, acaba yapmak için sebeplerim nedir? Bunu bunlar hakkında benim size ve yani kendimi tatmin edecek sebeplerin var mı? sorusunu şey yapmış oluyoruz. ihmal etmiş oluyorsun. o zaman da bir işe yaramıyor. İşte sonucu düşünmek de ilk başta gösterilen gibi hepimiz çok başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz çok zengin olmak istiyoruz. Hepimiz çok iyi yerlere gelmek istiyoruz ama işte dedim bir daha çok şu anki durumumuzu düşünmek, oraya bizi götürecek sebepleri düşünürken yani gerçekten bunu yapmak istiyor muyuz şeklinde kendimizi sorgulamak daha önemli. yani Gerçekten bazı şeyler yapmak istiyorum. Dediğim gibi mesela o sigara bırakma olayında da birçok insan diyor ki işte ben şunu çok yapmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Belki orada sorun şu. Yani tabii bir sürü sorun var. Yani davranışı değiştirmek kolay bir problem değil. Bunun üzerinde bin tane model var. İnsanlar davranışlarını nasıl değiştirir Hatta biz onları nasıl değiştirebiliriz şeklinde de bunlardan bir tanesi şu olabilir zannediyorum. İnsanlar gerçekten bazı şeyleri yapmak isteyip istemediklerini bilmiyorlar. Yani gerçekten bazı şeyleri yapmanın ne demek olduğunu düşünmüyorlarsa o şeyi yapmak istiyorum demelerinin bir anlamı yok bence. Yani sigarayı bırakmak istiyorum ama işte bırakamıyorum falan. Bence o adamı gerçekten bence incelense gerçekten sigarayı bırakmak istediğini düşünmüyorum. <gülüyor> Bu soruyu da kendine sormadığı için sigarayı bırakamıyor. Çünkü gerçekten bırakma, bırakmamak istediğini kabul etmiyor. Veyahut hatta üst, üstünü örtüyor. Yani aslında sen o sigarayı bırakmak istemiyorsun. İsteseydin bırakırdın. <gülüyor> i̇şte ben bırakmak istiyorum da bırakamıyorum sözü bana biraz şey geliyor yani. Bir insanın bir şey yapmak çok istiyorum ama yapamıyorum demesi bana biraz e, realist gelmiyor. Yani gerçekten o şeyi yapmak istiyor musun diye bence sor kendine derim ben ona. Gerçekten bir, bir şey yapmak. Gerçi mesela işte uyuşturucuda da o var. Ben bağımlı merkezindeki bir, birkaç bir grupla da çalışmaya çalışıyorum şu an. Mesela orada çocuklar var. E, mesela e, bağımlı merkezinde bir ay kalıyorlar. Bunlar çocuklar işte uyuşturucu bağımlılığına kapılmış çocuklar 12 ile 18 yaş arasında. Mesela bu çocuklar eğer işte şeyde kalıyorlar kaldıkları bağımlı evinde kalıyorlar. Bağımlı evinde hiç problem yaşamayanlar var. Yani böyle süper işte örnek öğrenci olanlar. Mesela buradan dışarı çıkınca tekrar uyuşturucuya başlıyorlar. Ama mesela uyuşturucu evinde problem çıkartanlar işte ben ayrılmak istiyorum, ben bunu burada kalmak istemiyorum, ben eski hayatıma gelmek istiyorum şeklinde daha çok problem çıkartan öğrenciler dışarı çıktıkları zaman çok daha başarılı bir şekilde uyuşturucuyu bırakıyorlar. Bence bir sebebi şu yani o insan gerçekten ben bunu bırakmak istiyor muyum diye sorduğu zaman uyuşturucuyu sadece bırakması gereken sebepleri aklına gelmiyor ki. Yani bırakmaması gereken sebepler de var. Yani uyuşturucu bir insan yapıyorsa demek ki uyuşturucuyu kullanmasının da gerekli ve şey geçerli bir sebebi var. Ve bunu düşünmediği için bu insan zannediyor ki ben işte uyuşturucu bırakmak istiyorum ama bu işi eline boyuna düşünmediği için uyuşturucu gerçekten bırak bırakmak istemediğini bilmiyor. Yani dolayısıyla da sağlıklı bir yani hedefi yok. Ama mesela öbür türlü problem çıkartan şunu biliyor. Yani ben gerçekten sigarayı bırakmak, uyuşturucu bırakmak istemiyorum. Bunun farkındayım. Çünkü yani birtakım problemler yaşıyorum ama aynı zamanda bunu bırakmanın faydasına da inanıyorum. Şeklinde kendisine gerçekten bırakmak istiyor muyum, istemiyor muyum diye ciddi bir sınava tabi tutuyor. Ve bunun sonucunda ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani şey de çıkabilir. Yani ben sigara uyuşturucu bırakmak istemiyorum sonucuna da varabilir, bu kötü olur. <gülüyor> Ama eğer bırakmak istiyorum sonucuna varırsan, işte o zaman gerçekten bırakıyorsun. Yani gerçekten kendine bir şey yapmak istiyor muyum sınavına tabi tutarsan ve bundan istediğin şekilde güzel bir sonuç çıkartabilirsen, o zaman o işte daha başarılırsın. Evet. Annesi babası oraya bırakmış. E işte toplum hiç iyi görmüyor uyuşturucu kullananları. E o zaman herhalde yani çok kötü yani. Ben bunu nasıl söyleyebilirim uyuşturucu kullanmak iyi bir şeydir. Hiç kimse söyleyemez. Yani ne diyor? Ben de bırakmak istiyorum diyor. Ama gerçekten bırakmak istiyor musun diye sormak lazım yani ona. Gerçekten yani hiçbir şekilde biz senin davranışını, verecek karara saygılı bir şekilde bunu kendinin bulmasını istiyoruz. Tabi orada şey de yok. Mesela Motivational Interview'de Tamam sen kendi kendine sor hangi cevabı bulursan o okeydir de demiyor. Yani seni aslında farkında olmadan doğru cevabı bulmak için yönlendiriyor. Yani tamam sen kendine sor ben ne yapmak istiyorum ama yani aynı zamanda da yani bizim istediğimiz cevabı bul. <gülüyor> o kadar da kendi kafana göre cevap bulma yani ben uyuşturucu bırakmak istiyor, istiyor muyum? İşte ben düşündüm taşındım bırakmak istemiyorum diye bir sonuca varmasını da istemiyoruz yani. O zaman o da iyi bir şey değil ama bu burada böyle bir sonuç da çıkabilir yani. <gülüyor> Tabi, o zaman bakmak <gülüyor> istiyorum. Tabi doğru, yani oraya acaba ne kadar kendileri gelmek istiyor? Çünkü mesela o bağımlı evinde de isti isteyen istediği zaman ayrılır yani kimsenin böyle şey yok, isteyen istediği zaman ayrılır yani orada bir zorlama yok. O da bence mantıklı bir şey. Çünkü zorlarsan o zaman çıkınca başlar yani. <gülüyor> o tamamen kendisinin vereceği bir karar. Tamamen kendisinin... E, yani, ama bir de o değişim basamakları var ya. Mesela işte başta bunu sorgulamak önemli. Gerçekten bırakmak istiyor muyum? Ama artık bunu sorguladın ve bir, so bir karara vardın. Gerçekten bırakacağım dedin. Yani her türlü şeyi de, şey yaptın. Acaba bırakmamak daha uygun olur mu? Onu da enine boyuna düşündün. Ama ondan sonra dedin ki bırakmak gerçekten uygun ve başladın ve bir hikaye geçti. Çok ilerleme kaydettin. Artık hiç uyuşturucu kullanmıyorsun. Artık ondan sonra acaba bırakmalı mıyım sorusunu sormak da iyi değil artık. <gülüyor> Burada da gördüğümüz gibi yani zaten motive olmuşsun. Zaten yapıyorsun. Artık onu sorgulama. Yani onu zaten sen ama geçmişte halletmezsen o ileride tekrar nükseder. Tekrar gelir aklına. Acaba bırakmasa mıydım? Acaba yanlışlık mı yaptım? falan şeklinde onu engellemek için gerçekten baştan yani eline boyuna düşünüp ya bir şey gerçekten bırakmak isteyip istemediğini bir insan kafasına netleştirirse daha sonra böyle bence daha az yükseder. O zaman da daha az tekrar o şeye başlamış olur. Ne? Direk sonucunu kendin te tecrübe ettim. Yani bırakmamanın e, sonucunu direkt tecrübe edince yani dedim gerçekten artık bu noktada karar vermem gerekiyor ve bırakacağım. Yani ne kadar iyi o... <gülüyor> evet, evet, evet. İşte bütün mesele o zaten. İçten gel geldiğini, e, bir şeyin içten gelmesi ve eğer danışanla konuşuyorsan aynı şekilde ona içten geldiğini hissettirmen. Yani vereceği kararın İçten geldiğini hissettirmek. Bütün mesele bu. İknada da böyle. Psikoterapide de böyle. Bir insana içten bir şeyin geldiğini ona hissettirirsen veyahut da öyle inandırırsan yani kandırırsan da olabilir. Orada daha başarılı olursun. Yani Eğer reklamsa o zaman da izleyiciye bak işte bu güzel ama bunun güzel olduğunu ben sana söylemiyorum. Sen düşünüyorsun <gülüyor> dersen o zaman ikna yeteneği de artıyor. O reklamın, o vereceğin mesajın iyi de olabilir o mesaj, kötü de olabilir yani. Her iki yerine de çekebilirsin onu. Evet. sayd edebilirsiniz. Bunun şu anda Evet, Sokratik metot güzel dediniz hocam. Bu konuda değişik araştırmalar aklıma getirdi. Nasıl isterseniz benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, cevabınız, katkınız, yorumunuz. için teşekkür ederim.